Kıymetli arkadaşlar, kamera dinleyenleri, bir gariplerin kitabı programda da profesör, doktor, etemci, becici hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere Sad Efendi Hazretlerimizin hayatı, menakabı ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyor Kıymetli hocamız. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretlerimizin e, ihlasla ilgili görüşlerini, kanaatlerini anlatıyordunuz. E, onu tam bitirememiştik. Dilerseniz yine e, Esad Efendi Hazretlerinin bu divanı Esatta ve mektubatta e, ihlasla alakalı hangi görüşleri var? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Efendim Esad Efendi Hazretleri bir ayet-i kerime yani veyahut bir hadis-i şerif, onu yorumlarken diyor ki, Beytullah-ı Haram'ı ziyaret maksadı halisanesiyle azim rah olan bir mümin ziyareti muvaffak olmadan vefat ederse, ayet-i kerime, kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, Artık onun mükafatı Allah'a düşer şeklinde. Evet. Ee, bu kelimenin yorumu. Yani hacca gider ve ölürse vazifeyi yapamazsa burada bir müjde var diyor esadere bir Hazretleri. Bunun gibi ...müjdelendiği gibi bir kimse tarikata girer. Ben nefsimi teskil edeceğim der. Ve halis bir niyetle bu yolda devam eder. Ömrü yetmez. Seyri sülükü tamamlayamaz ve ölür. İşte bu kimseye de bu niyetinin karşılığında aynı şekilde seyri sülükü tamamlamış gibi sıvah verilir. Çünkü Kabe nasıl bir Allah yoluysa seyri sülük de Allah'a giden bir yol. Evet. Allah'a giden yolda, Kabe'ye giden yolda ölürse Kabe'ye gitmiş gibi sahibi aldığı gibi Allah'a gitme vuslat yolunda bir seyri sülük eğitimi, manevi eğitim yolda giderken ömrü yetmeyip de vefat ederse bir kimse seyir sürükü tamamlamış gibi ezr sevap alır ve sevaba nail olur. Yani tarikattaki yolculuğu haça, haçla alakalı da Haç benzetiyor. Bir değil mi? Esasen e, haçın seyir-i sülükle çok yakın bağlantısı var. Onunla ilgili epi bir konuşmamız gerekiyor. Yani Kabe'nin ruhun tasfiyesi işte Arafat Müzderife, mina, şeytan taşımalar. Bunlar da nefsin teskiyesi ile alakalı. Olmak üzere hem nefsin teskiyesi hem de Kabe'ye tafiduz ruhun tasfiyesi. Bunun tamamına arınma deniliyor. Ve en sonunda nefsi teskiyeyi, ruhi tasfiyeyi sağlayan bir kimseye Peygamberimiz ne diyor? Bir kimse hattam olarak haccı yapmaya muvaffak olursa O e, keyevmin veledethü ümmühü annesinin doğurduğu gündeki gibi saf ve tertemiz olur diyor. Evvele yolculuk var yani haçta. Yani o çocukluk saflığına ulaşabilmek. Hacın gayesini peygamberin böyle anlatıyor. Eti savuk yolculuğunun sonunda da bunu biz elde etmiyor muyuz? velâhasuka velâ cidar var. 80 meşakkat var, serüslük var. Pek çok neler neler var. Onun için eee Haç'a gitmekle serüslük eee çok güzel mukayese eden tasavvufta eserler, tasavvuf üstatları eserler yazmıştır. Onların böyle ayrı bir program halinde inşallah hocam. ayrı bir konu olarak işlemesinde Kabe ve insan adı altında İsmail Akıbursu Bursevi'den falan yola çıkarak evet. bunları uzun uzun halkın anlayabileceği bir şekilde anlatmakta fayda mühalez ediyorum. Yani Esat Efendimiz de bu hac yolculuğuyla seyyürülük arasında bağlantı kurmuş. Bu bağlantı yani. kuruyor, isabetli yapmış. Evet. Peki Esat Efendi Hazretlerinin bu şiir kitabında Divan Esat'ta bu ihlasla alakalı bu beyitlerden örnekler verebilir misiniz hocam? Evet. Diyor ki. Halasım edince Hak için hali helalden Aynemi saf etti Hüda jengi emelden Kalp aynamı Allah emel Kirinden temizledi Emel geleceğe dair Efendim söyleyeyim Yapılan kurulan Kafadaki düşünceler yapılan programlar Gelecek oyalamaları Bir kirdir bunlar Ben şu anı yaşıyorum Modern kuantum fiziğinde de hep bir an vardır diyor. Mudnarebi de böyle söylüyor. Bizim Sufiler de böyle söylüyor. Profesör Bohr ve Profesör Arthur Klassius 1888 defa etmiş. O da aynı şeyi söylüyor. Bir an var. Gelecekle meşgul olmak bir kirdir. Geçmişle meşgul olmak, orada kalmak o da bir kirdir. Şu andaki halde Allah'la meşgul olacaksın. Yani İbnül Vakit değil, Ebul Vakit olacağız. Zaman bizi kullanmayacağız. Zaman kalıplar arasında sıkışıp kalmayacağız. Boğulmayacağız. Biz zamanı boğacağız. Biz zamanla oynayacağız. Evet. Efendim, Esad Erbili Hazretleri Niyazi Musiri'nin bir gazerine yaptığı tahmiste şöyle diyor. İhlas evinde eylemez tesvi, eylemez tesir, tesbih-i sivak. Mahbub arar, ister diler bir pak bazı derdin ak. Esat gibi sen de hemen iki cihanda etme bak. Yüzün niyazi eyle, hak derdile bağırın eyle çak. Kalbin sarayın eyle, pek şayet gele sultan sana. Kalbin sarayın eyle pak, şayet gele sultan sana. Efendim, bu tahmisinde kalp sarayını temizlersen o saraya sultan gelir. Allah temizdir, pis yere gelmez. Pis kalplere, kötü düşünceli olan ve kötü düşünenlere, sekülerleşenlere, dünyayı, parayı, mülkü düşünüp onlara dalanlara, böyle kalplere Allah gelip yerleşmez. Fe'eynema <gülüyor> tuvelu fesemme ve ayet-i kerimesi, Evet. işte her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir şahsi hallerinize vakıftır Allah sizin yanınıza hazırdır sizi görmektedir bu ayet-i kerimeye binaen ihlas sahipleri her an Allah'ın huzurunda duruyormuş gibi Allah'ın önünde duruyormuş gibi davranırlar yani ihlasın bir özelliği de sürekli murakabe yani Murak süre Allah. sürekli murakabe Ne artısı var, ne eksi var. Sürekli mürakabe. Sürekli Allah'ı odaklayacağız. Fokus noktası. Odakta Allah var. Hep orada kalıyoruz. Ya yüllezina aminu zikrullahi zikran kesira. Allah'ı çok çok zikredin. Ayet-i kerimesinin ifade ettiği mana esasen bu. Zikran kesira nekre gelmiştir. İyi düşünmek lazım. Evet. Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu, her yerde hazır bulunduğunu, Ve her yerde, her zaman, her şeyi gördüğünü bu hakikate iltifat etmeyen gafiller yanlış bir iş yaparken, Kur'an-ı Kerim yasaklanmış bir iş yaparken insanların görmesinden sıkılırlar, çekinirler. İnsanların olmadığı yerde günahı işlerler. Allah beni görüyor mu diye düşünmezler. Buna biz bugün aktüel ateizm deniyoruz. Evet. Davranışa bağlı ateizm. Yani siz hem Allah var diyorsunuz Allah beni görüyor diyorsunuz İyi güzel bu fikirler Arkasından Allah yokmuş gibi davranıyorsunuz Olur mu bu? Olmaz böyle bir şey Varsa günahı işlemesin. İşliyorsan yok demektir o zaman Buna aktüel ateizm Davranışa bağlı ateizm deniliyor Yani kişi insandan utanıyor ama Allah'ı hesaba katmıyor yok. Yani Allah'tan utanmıyor Dolayısıyla Allah'tan utanmayıp da insandan utanınca insanları Allah'laştırmış manasına da geliyor bu. Tehlike burada gizli şirk var. Evet. Her ne kadar gizli şirk efendim söyleyeyim insanı cehenneme sokmasa da cenneteki derecesini düşürür. Evet. evet. i̇mam Gazali bunları gizli şirk maddesinde e, İhya-yı çok güzel anlatıyor. Esad Efendi Hazretlerinin ihlasla İlgili olarak söylemiş olduğu şu beytleri konumuzu tamamlayıcı mahiyettedir. Dârem niyâz-i himmet az bendegâni ihlâs, feyzi bedel resânânt az hânedâni ihlâs, az qaylu qâlu tesbih gayr az ziyân nedîdem, khâmuşî est gûya zikri zebâni ihlâs. Keşti ümmidi es'ad daimder intizar est. Barani rahmet ayet ez asuman ihlas. Diyor ki burada Esad Erbil Hazretleri. Farsçı değil mi hocam? Farsçı efendim. İhlas sahibi kullardan himmet niyaz ederim. İhlas sahibi kullardan himmet. Himmet niyazı derim. Dâram niyâz-i himmet ezbendegân-i ihlas. Onlar gönüle ihlas hanedanından feyiz getirirler. Dedikodadan ve tesbihden ve ziyandan başka bir şey görmedim. Sanki ihlas dilinin zikri süküttür. İhlas dilinin zikri süküttür. Dil susunca ihlas başlar. Dil sıcak. Yani dışarı açılma yok. İçe açılma ihlas. Sıkutta ihlas var yani. Sıkutta ihlas var. var. Mensseketeneca. Susan kurtuldu. Pir-i Kamil'in bereketiyle ihlas bahçesinde bir toplantı meclis kurmak, sohbet meclisi kurmak hatıra gelir mi hiç? Eğer Kabe'ye sen niyet etmişsen, yol kesen eşkıyadan emin olma, ey gönül, yalnız gitme, ihlas kervanına katıl. Esad'ın ümit tarlası, ihlas göklerinden rahmet yağmuru yağar diye, daima beklemektedir. Ya ümit Rahmet yağmuru, ihlas bulutlarından yağar. Rahmet mi bekliyor? Bir insanda, İhlas varsa onda merhamet de olur. İhlas yoksa onda merhamet olmaz. Onun için bağ-ı cihan harap ger olsun ger olmasın. Gönlüm benim kebap ger olsun ger olmasın. Seylab-ı eşk yıktı binayı vücudumu. Divan edel müzavub ger olsun ger olmasın. Devr-i felekte zulmeti şebb olduğu kısmetim... Âlemde âfı tavp ger olsun, ger olmasın. Yoktur zamanı gamda bana tesliyet veren, Âlemde bir canab ger olsun, ger olmasın. Ettim derun-i sinemi aşkına meygede, Mahmurunun şarap ger olsun, ger olmasın. Yakuba neşe veren rengü bu'yu yusuftur, Ey gonca femm, Gülüp ger olsun ger olmasın Gerçi Ebu Aliyem Ebu Aliyem Bilminem Şifa nedir Esad da kam yap Ger olsun ger olmasın Diyor ki evet. Evet. Dünya bahçesi ister harap olsun ister harap olmasın Benim gönlüm ister yanıp kebap olsun İster olmasın. Vücudumun, vücudumun binasını, Gözyaşı selleri yıktı. Deli gönül erisin, isterse erimesin. Feleğin, dünyanın dönüşünde kısmetim, Gecenin karanlığı oldu. Alemde güneş, İster olsun, ister olmasın, ne yazar? Benim nasibim karanlık. Güneşin batması, batmaması, beni alakadar etmiyor. Üzüntülü zamanımda bana teselli veren yoktur. Alemde bir yüce şahsiyet, ister olsun, ister olmasın. Beni kimse teselli edemez. Evet. İlahi aşkla ben yanıyorum, teselli olmam. Bir memeyle susmam. Kimse susturamaz beni. Gönlümü... Aşkınla meyhaneye çevirdim, senin sarhoşunum, şarap ister olsun, ister olmasın. Gel ben zaten sarhoşum, şarap olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Aşk sana olsun. Tabi, aşk sarhoş sarhoşun. Yakup peygamberi neşe veren, Yusuf peygamberin kokusu veren gidir. Ey gonca ağızlı güzel, Gül suyu ister olsun, ister olmasın. Ali'nin babasıyım, ama şifa nedir bilmem. Esad ister mutlu olsun, ister olmasın. Bu da Esad Hazretlerinin kendi samimi kaleminden dökülen, samimi işten gelen aşk ifadesi, İşte bu samimi aşk ifadesine ihlas denilir. Bu, Olayın okuduğum şiirin... ...tamamı... ...bizzat aşkın özü olan ihlas anlatıyor. Her aşkta da ihlas vardır. Sizin neyi seviyorsanız... ...neye aşıksanız... ...sizin ihlasınız onunladır. Evet. Ve sevginiz neye odaklandıysa... ...ihlas orada... ...ihlasınız neredeyse aşkınız da oradadır. İnsanın sevdiği konusunda titizlenir. O titizlenmeye işte ihlas deniliyor... yapmacık olmuyorsunuz, samimi oluyorsunuz. Ve ihlaslı olmayan riyakar davranışların hepsine Edinburgh Üniversitesi'nde riyakar davranışlı içi başka, dışı başka insanlar, iki kişilikli şizofren, hasta insan olarak değerlendiriyorlar. Dede kudu yapan insanlar da aynı şekilde. Evet. Onlarda da bir tür riyakarlık ve ihlatsızlık var. Onun için susmak, Dödukutu yapacaksın konuşunca. O zaman sus. Konuşunca ihlas bitiyor. Konuşanlar kendilerini tüketiyor. Onun için susmak esastır. Sözün başladığı yer süküttür. En güzel söz de... ...söz konuşmamaktır. Onun için Sami Efendi Hazretleri... ...süküt sohbetleri yapardı bazen. Sohbet başladı. Konumuz sükütler... 45 dakika hiçbir şey konuşmaz. Derin Allah zikirine dalardı. Murakabesine dalardı. Dinleyen o ihvanı da dalardı. Yani kalpler kalplere karışır. Gül kokusu, münekşe kokusu beraber olur. Meclis mis gibi kokardı. En güçlü sohbet konuşulmadan yapılan sohbettir. Kalpten kalbe yapılan sohbettir. Hal ile Medena gelen tesirin icra ettiği sohbetleri. Yani. Bugün o süküs sohbetlerini biz hep kaybettik. Bütün insanlar soru sormaya, konuşmaya, cedelleşmeye programlanmış gibi. Allahü Teala bu konuşmamı ayet kerimeyle şöyle destekliyor: Estağfurullah ve iza <Sessizlik> khat'e behumul selama. Cahillere selam diyerek mukabele verin. Yani husus olarak جعفر'ın konuşanlara. Evet. Hu iza khatebhumul cahilun kalu selam. Evet. Esaderebli Hazretleri'nin netice itibariyle ihlâssız yapılan her iş kişinin şahsiyet bölünmesini artıracak şizofreni yapacaktır. Riyah, riya demek. Evet. İhlazsız olan herkes şizofrendir, hastadır. Şizofren hastalıkların çeşitleri ondan fazla. Bir tür şizofren türüne, şizofren hastalının bir çeşidine yakalanmıştır. Bu nedenle ihlas samimiyet, dünyayı bir kenara bırakmak, her işte Allah'ı hesap ederek davranmaktır. Bu da kişiyle yaratıcı arasındaki ilişkiyi düzenler. ve insanı kâmil olma yolunda emin adımlar atmasını sağlar. İnsanı kâmil olan insanların birinci özelliği olduğu gibi görünmeleri, göründüğü gibi de olmaları. Başka türlü görünmezler, başka türlü olmazlar. Oldukları gibi görünürler. İşte bu ihlasları sayesinde hepsi rıcaullah ehlullah olmuştur. Biliyor düşen bu şekilde mübarek zatların kendi olgunluklarını ortaya çıkardıkları gibi bizim de kendi olgunluğumuzu ortaya çıkarmamız, içimde, içimizdeki hazreti insanı, içimizdeki kendi mahviyi artık keşfetmemiz ve ondan istifade etmemiz ve onunla zenginleşmemiz gerekiyor. Hep toprağın altında gömüllü, nefis toprağın altında. Ne zaman nefis toprağını kazacağız, ne zaman kündü Kenzen mahviyen denilen gizli hazineyi bulacağız da zengin olup köşeyi döneceğiz. Evet. Ya. Yani, Kıymetli Hocam, Esad Efendi Hazretleri'nin dergahında kalan en önemli isimlerden birisi, Sam Efendi Hazretleri. Bu Kelam Dergâh'ın da, hizmet etmiş Kelam Dergâh'ında uzun yıllar. Bu Sam Efendi ile alakalı bir hatırattan bahsediliyor. Bir hatıradan bahsediliyor. Bunu kısaca dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, rahmetli Sami Sultanımız, Kelami Dergahı'nın baş hizmetkarıydı. Yaptığı hizmeti çok mükemmel bir şekilde yapardı. Kendisi, işte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Evet. Hakim, savcı, avukatlık mertebesinde bir insandı. Evet. Boyunu bükük, dizi kırık, başı eğik, şeyhinin önünde bir topal karınca gibi kendini hizmete alamıştı. İhlasıyla irade dizginini Esad Elbi Hazretlerinin eline vermişti. Efendim, ne? hizmete aşık bu Allah dostu aynı aşkı, hilafeti tamme ile izazet verdiği merhum Musa Topbaş Efendi hazretlerine aktardı ki manevi görevi sadece Musa Efendi'ye bırakmıştı. Hilafeti tamme ne denildi? Hilafeti tamme. Yani e, hilafeti naksa, hilafeti tamme. Evet. Evet. E, ...bütün maddi, manevi... ...dünyevi, uhrevi... ...genel halifelik... ...hatta insanlara, cinlere... ...halifelik... ...bu manaya geldiği gibi... ...kilafet-i tamme... ...yetkinlik üzeri yetkinlik... Evet. ...gibi manaları var. Bir kavramdır bu uzun... ...uzun anlatılması lazım. Tarikatın en üstünde bir kişiye verilir bu... ...genellikle ve o... ...götürür. Diğerleri onun yardımcısı Yardımcı yani Evet. 1990 ve 2000 yılları arasında Sami Efendi Hazretlerinin hayatını derlemek üzere hemen hemen bütün Türkiye'ye dolaştık. Rahmetli Hacı Gedikli abiyle beraber Musa Efendimiz'den Sami Efendi Hazretlerimizin hayatını toplama konusunda Ankara'ya izin aldık. Evet. Ondan sonra 1989 senesiydi. 2000 senesine kadar Hacı Gedikli abimizle beraber Sami Efendi Hazretleri'nin hayatını derledik toparladık. O kadar çok malzeme var ki ben şu anda birinci yıl bitti yazmış olduğum tamamı üç sürdü bilecek hep hatıralar. Çok evet. güzel neler neler. Bazen heyecanlanıyoruz. Altın dergesini yazıp yayınlıyoruz arada bir. İşte bu on senenin birikimi var. sanırım bu kadar detaylı ve geniş bir araştırmada yapılmadı ve duymadım. Evet Yani 333 333 333 999 tane e, hatırayı e, 3 cilt halinde yayınlamak istiyorum. Çünkü Ali Ulvi Kurucu'yu biliyorsun. 4 cilt bir tarihe kaynak oluyor o yazılanlar. Sami Efendi Hazretleri'nin de hayatında anlatıldığı zaman insanlara hmm. rehber olma ve tarihe de kaynak olma böyle özelliklere sahip büyük bir Allah dostu. İnşallah. Sami ve Hazretleri'nin geriye bıraktığı 40 ila 45 kadar halifesi vardı. Hemen hemen bunların çoğuyla görüştük ve bunların çoğu da bugün vefat etti. Hayatta değiller. Allah, Allah eylesin. rahmet eylesin. Mesela bunlardan Dursun Aksoy abi vardı. İzmir görevlisi mübarek. Dayhan abiden sonra işte Dursun abi, Doktor Dursun abi. Rica etmiştik. 2000'li yıllardaydı. Öyle hatırlıyorum. Ee, kendi hayat öyküsünü 55 sayfa olarak yazdı bana verdi. Kendi el yazmasıyla. Kendi eliyle yazmıştı. Kendi hayatı. Bunu hazırlıyorum inşallah. Bunu da yayınlayacağım. Çok i̇nşallah. önemli çünkü Sami Efendi Hazretlerimizde çok özel ilişkisi vardı. Doktordu. Ahıska Türklerinden de kendisi Mübarek Sad Medine'ye geldi. İki gün, üç gün kaldı kalmadı. Medine'de vefat etti. Peygamberimizin ve Sami Efendimizin huzuruna defnedildi. Elhamdülillah. Cennetül Vakiydi. Cennetül Vakiyya kabristanında. Sami Efendi Hazretleri Kelami dergahında akşam yatmadan önce sobanın üzerine ibrik koyardı. Teheccüd için dervişler kalktığında Abdest suları sıcak olsun, sıcak suyla alsın diye. Ve namazların sıcak ortamda kılınması için subayı yakar hazırlardı. Dervişlerin sularını sıcak olarak hazırlardı. Seher vaktinden, yani gecenin iki buçuğundan sabah namazına kadar ibadet ve Kur'an'la meşgul olurdu. Bu ifadeden anlıyoruz ki 3 saat civarı bir şey yani 2 falan kalkıyorsa 5'e kadar 3 saat Kur'an ve ibadet zikirle meşgul oluyormuş. Evet Samifin Hazretleri. Bazı kardeşler, dervişler, teheccüde kalkmakta gecikirse onun hallerinden anlardı hemen başucuna giderdi. İbrikte sıcak su hazır diyerek haber verirdi. Yani üşüyorsunuz, kalkmakta zorlanıyorsunuz ama ben sıcak su hazırladım, suyu da ben dökeceğim. Buyurun gelin diye çağırırdı. Evet. Böylesine bir firaset ve incelikle hizmet eden Sami Efendi'nin bu yoldaki aşkı, bu yoldaki muhabbeti, bu yoldaki sebatı, bu yoldaki gayreti, ciddiyet ve samimiyeti, merhameti, alçak Başkalarının düşünmesi, İsa'rı, tevazuğu, cömertliği herkes tarafından görülmekteydi ve herkes tarafından bilinmekteydi. Evet. Sami Efendimiz'in seyrüsülük eğitimindeki azim ve gayreti yolun inceliklerine olan vukufiyetini, şeyhini sevgi ve takdirini kazanmasına vesile olmuştur. Yani Kimi çok, kim ciddi ve çok hizmet ederse Şeyh Efendi'nin gönlü ona kayar. Ve hizmet ediyor diye değil Allah gönlünü ona yönlendirir. Yani himmet Hizmet olursa himmet olur. Evet. Yani siz diyorsunuz Ankara'da hizmet ediyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Oraya, oraya, oraya, oraya 35 yere koşuyorsunuz siz. Ve hiçbirinde gelip Burada efendinize ben bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye reklam etmiyorsunuz. Bakıyorsunuz bir kardeş de iki yere gidiyor sohbete. Sanki yüz yere gidiyormuş gibi burada gelip anlatıyor. Efendim onu yaptım, bunu ettim, bilmem ne ettim falan. Oradaki esas hizmet eden yüzlerce insanın ihvan olmasına, manevi uğratının vesin oluyor. Bu iki kişiyle ancak meşgul olabiliyor. Dıştan bakınca yakın bu gözüküyor. Ama şey efendi kendi dilinden kendini duyurmayan, yaptığı hizmetleri gizleyen, evet. üstü kapalı, her türlü riyadan uzak, samimiyeti vazifini yapmayan insana kendi dilinden, gönlünde bir sıcaklık duyuyor. Haber gelmese, söylenmese bile kendi defa, kendi de fark etmiyor. Şeyhim beni sevsin, gidip bir gözüne göp, iki de bir de. Kendini göstermeye çalışma buralarda. Bulunduğu yerde vazifeni yap, vazifeni. Vazife ve sorumluluk. Hz. Ömer gibi keskin olsun. Peygamberimizinki gibi keskin olsun. Sen vazifeni yap. Birileri sana şeyhini birisi bildirir. Yani Allah bildirirse merak etme. Hı. Sen vazifeni yap. Senin vazifen, vazifeni yapmak. Pozisyonu yaptıktan sonra intansurullah yaparsan yansurkumullah arkadan gelir. Böyle atlayarak, binemnes sıçrayarak... kendini göstererek, her yerde hoplayarak, her yerde resimde, fotoğrafa görünerek sevmenin yolları, sevdirmenin yolları buralardan geçmiyor. İnsanı Kamil de bunların farkında. Evet. Yani, i̇şte mahfiye sahibi olacak. Bir kimse azim ve gayret gösterirse ...şeyhinin sevgisi kendiliğinden ona yönelir. Kelami dergahındaki ihlaslı, azmi, sebatı, makbul hizmetleriyle... ...Esa Derbili Hazretleri, mektubattaki 134 nolu mektup... Evet. ...ona nasıl icazet verdiğini açıktan bütün insanlara ilan etmiştir. Ancak Sami Efendi Hazretleri mahviye sahibi olduğu için... Kendisine verilen bu göreve, manevi işaretler de ancak 1942 senesinde başlamıştır. Bu yüzden 1942'den önce kimseye icazet vermesi söz konusu değildir. Yani 42'den sonra kimseye icazet vermemiştir. 42'den önce kimseye icazet vermemiştir. Yani önce kimseye icazet vermemiştir. 1942'den önce icazet, icazet verildiği görülen kişiler varsa... onlar üzerinde evet. bir miktar düşünmek lazım. Evet. Efendim Esaderbili Hazretleri'nin vermiş olduğu bu eee irşatla alakalı olarak vesika yani icazet tarikat icazeti bunu ben eee Esaderbili Hazretleri'nin 2. yüzyılda ele aldım. Satır satır, satır satır bir değerlendirme. Dergide yayınlayacağım. Çünkü giriş icazete giriş nasıl oluyor? Evet, bir Gelişme, detaylar, sonuç ve bağlanma. Beş ana kısımdan oluşuyor. Çok dikkatli bir inceleme yaptım bu mektubun üzerinde. Şöyle bir on gün kadar çalıştım. Niye anlatmak istiyor? Evet. Burada kitapta bakıyoruz Mektub, mektubatta 134 numaralı mektupta çok ağır bir Osmanlıca. Hemen sağ tarafında. Allah razı olsun büyük insan Kamil abimiz İrfan Gündüz Bey'le beraber hatırlayabildiğim kadar <gülüyor> güzel çok güzel tercüme etmişler. Bu tercümeyi de tercüme ettim. Çok net bir şekilde ortaya çıkınca Pir Efendimiz yazı yazarken yani icaziyetnameyi yazarken nelere dikkat etmiş ve başlangıç gelişme, açılma konunun ortaya konması detaylar bağlama, sonuç, nokta en az 10 tane madde halinde bir makaleye dönüştürdüm evet. ve değerlendirmeye tabir ettim. Bir vesileyle inşallah onu kitapta yayınlayacağım gibi bir dergide de yayınlanırsa e, gerçek bir halife olacak insanın e, bir şeyh profili nasıl ortaya çıkarılıyor Esad Erbil'i Hazretleri gibi bir uzman kalemin elinden bu icazetname de var. Bu icazetnamen önümüne ben çok farklı bir şekilde inanıyorum. Yani çok önemli şu icazetname. Gerçi hepsi aynı icazetnameler ama Esadeddîn Hazretlerinin yazdığı icazetname çok farklı bir şey. Diyor ki ne tür mesajlar veriliyor hocam icazetnamede? Işte sadece bir okumakla yetinmiyorum çünkü evet. bu ayrı bir ders olarak uzun uzun anlatılması lazım ama kaba olarak şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Din kardeşlerime, sadakat ve yakın erbabına açıkça arz ve ifade olunur ki. Yani herkes bilgisindir. Herkes bilsin ki. Esad-ı Erbi Hazretleri. Dervişane icazetnamimizi taşıyan tabi ben sadeleştirilmişini okuyorum. Osmanlıcası çok ağır. O da ağır. Sadeleştirmemizi dahi ağır. Onu da sadeleştirdim. Onu da sadeleştirdim ben. Evet. Ama tabi orijinalini yazdım. O, evet. Ama ne anlatmak istiyor? Onun e, ruhunu vermeye gayret etmiştim yazımda. Hiç. Dervişhane, icazetnamemizi taşıyan manevi evladımız Sami Efendi, gençlik günlerini nezih dinimizin kurtarıcı dairesi içinde geçirmiş, Yüce Nakşibendiye tarikatına hizmetle bütün gayretini ve bütün mesaisini bu yolda harcamış ciddiyetini a ortaya korarak koyarak kendisini kabul ettirmiş olduğundan ve yürürlükte bulunan usul ve kaidelere göre Hazreti Hacıgan'ın muamelesini uygun olarak önce emir alemine ait kalp, u sırr akfa Beş latifesini tasfiye ederek masiva lekelerinden temizlemiş. Sonra da halk alemine halk alemine ait beş latifesini her türlü bunalılıktan kurtarma ve teskiyeyi gayret, etmi gayret etmiş. Allahü Teala'ya hamdolsun zahiri hali ve alnındaki başarı emareleri parlamaya başlamıştır. İlahi inayet letaif-i aşaresinde apaçık tezahür etmiştir. O muslata erebilmek için gerekli usul ve marifeti ilahiyeye olan arzusunu sağlam ve sadık tehüt ağacının meyvesini elde edebilmek için lüzumlu olan gönül himmet ve kalp gücünü fevkalade yüksek görmüş olduğum gibi belli bir müddette nef-i ispat ve murakabeler gibi esaslara riayetle zatını ve sıfatını süslemekte olduğunu gördüm diyoruz. Yani kendisini önce nasıl yetiştirdiğini anlatıyor. anlatıyor. Önce hizmetini, maddi hizmetini anlatıyor. Hizmetinden sonra kendini nasıl Önce Müslümanlara hizmeti, ondan sonra kendini nasıl yetiştiriyor? Topluma hizmeti, kendine hizmeti. Şimdi buraya kadar bunu anlatıyor. İki türlü hizmet. Yani. Çoğu insanlar tesbihini çekiyor, yatıyor aşağı. Kim? Ben vaziyetim yok kendine hizmet. Sami Efendi yaptığı gibi. Önce bir e, sivil toplum örgütlerinde çalışacaksın, Suriye yardım toplayacaksın, Kur'an kurslarıyla ilgileneceksin, terbiyeciler araşacaksın. burs toplayacaksın, fakirlere bakacaksın, sadaka toplayacaksın, fakirlere yemek vereceksin, ihtiyaç sahiplerini göreceksin. Şu bu, bu hizmetler yapacaksın. Arkasından kendine hizmet edeceksin, seyir usulüğünü tamamlayacaksın. Bu hizmetleri yapıyoruz. Kendine hizmet etmiyorsan yine bir şey ifade etmiyor. Birinci bölümde hizmeti, ikinci bölümde kendi hizmeti anlattı. Genel hizmet, özel hizmet. Bundan dolayı saadet ve ferahlığın engin pınarından damla damla içmek, selamet vadisinden serinletici soluklar almak isteyen, yani Yüce Nakşibendiye tarikatına bağlanma ve intisap arzusunda bulunan din kardeşlerime de Bu tarikatın ayin ve merasimlerini öğrenmek için kendisini izne kıldım. Genel hizmet, özel hizmet bunlar geliştirleştirdi kendisini. Yine bu hizmetleri yapmak üzere icazetli olarak tayin kıldım. İnakşibendilik okulundan mezun ettim. Allah Teala inna Allah ya'murukum en tu'ddu'l emanati ila ehliha. Allah muhakkak ki Emanetleri ehline vermenizi emreder buyurmuştur. Cenab-ı Hak ve Hâdî-i Mutlak Celle Celâluhû Hazretlerinden istirham ederim ki, tertemiş şeriat ve apaydınlık tarikatın hükümlerinin yerine getirilmesindeki şevki, şetareti, neşesini bir kat daha artırıp bir takım teyüt eli kimselere söz ve halinden istifade ettirsin.'' Genele hizmet etti, özele kendine hizmet etti, halife tayin ettim, ey insanlar ders alın ve bundan Sami Efendi Hazretleri'nden ders alanlar zevk ve şevk ve şetaret ve olgunluk sahibi olacaktır. Bakın gelişmeler ar arda değil mi? Evet. Ticaretun, la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ne ticaret ne de alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı bir takım kimseler vardır. Nur Suresi 37 İşte sürekli zikir, bu ayeti celilenin ilahi hükmüne vakıf olan muhterem ihvanımıza arz edebilirim ki, iç âlemini, batınını tasfiye ve neskini, nefsini teskiyeye talip olanların, ve daha doğrusu Nakşibendiyye silsilesinden feyiz almak isteyenlerin Sami Efendi'nin sohbetlerine devam ve açıklayacakları usul ve adaba uymaya gösterecekleri gayret ve ihtimam sayesinde bu isteklerine kavuşacaklarından şüphe yoktur. Evet, yetiştirmeye kabiliyeti vardır. Ey insanlar, kendisine bağlanmanızı tavsiye ederim. sizi yetiştirebilir ve ma zâlike alâllâhi bi'azîz bu Allah'a zor değildir ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi l azîm ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn velhamdillâhi rabbil alemin Bunun, e, bu halifelik e, hilafet tahame verilmesiyle alakalı bu ve vesikası yani icazet namesi e, biraz e, detaylı ve teferruatlı bir şekilde anlattım ki bu anlatımda Esad-ı aslında bir şey standardı getiriyor. Evet. Şeyh profili çiziyor. Çok önemli. Bu profili bugün tutturabilen fazla insan yok maalesef. Osman Hocamız gibi ciddi insanlar kalmadı maalesef. Evet. Şeyh Maşuk Hazretleri vardı efendim. Onu anlatmadan geçmek istemiyorum. Yani izin verirseniz... Buyurun hocam. Az ee, Şeyh Maşuk Hazretleri 1970 senesinde vefat etti. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. İzmir müftüsü Haydar hoca hocayla beraber İstanbul'a geliyor. Diyarbakır hazır olan. Peygamber neslinden büyük bir zat Şeyh Maşuk Hazretleri. böyle astım hastalığına yakalanmış dört ay bu İstanbul'da kalıyor o, ve Haydar Hadiboğlu'na diyor ki evladım hastaneden çıktığımız zaman bu İstanbul'da yaşayan nakibendiği şeyhleriyle beni görüştür ve onların bütünde bulunayım işte çaylarını ikram edeyim şekerlerini atayım Çaylarını karıştırayım. Efendim söyleyeyim, yani küçük de olsa bir hizmetim olsun. Hem de bir tanışayım. Beni şöyle bir, her gün bir şey efendiyle tanıştır. Olur mu diyor. Yani hem tedaviye gelmiş şimdi Tedaviye taraf, gelmiş, e, Ölünden sonra da, da boş Siz, geçmesin. Ziyaretler yapıyor. Rahmetli Haydar Hatipoğlu Hoca Efendi, büyük alim, büyük Allah dostu. 95 kadar Nakşibendi Şeyhi'ye teslim ettim diyor. bütün İstanbul'da onları gittik gezdik hepsini evet ve tedavi mümkün olmadı neticede Diyarbakır'a Hazroya geri döndük. Döndüğümüz zaman sordum diyor Şeyh Mahşuk Hazretlerine. Efendim özür dilerim İstanbul'da 4 ay kaldık. 95 tane Nakşibendi şeyhini ziyaret ettik. Yani oradaki şeyhlerin durumu sizin gözünüzde nasıl? Lütfen bir anlatınız. Böyle söyleyince Seyda Hazretleri Şeyh Maşuk Mübarek elini sakalına götürdü. Şöyle bir müddet daldı diyor. Ne? Celalli bir zattı rahmetli Maşuk Efendi Hazretleri. Sonra başını kaldırdı. Mulla Haydar dedi. Bir tanesi hariç, ziyaret ettiklerimin hiçbiri şeyh değildi. Şaşırdım diyor. 95 tane Nakşibendi şeyhini 1970 senesinde ziyaret ediyor. Evet. Bir tanesi hariç. O kim efendim diyor sorduk. Sami efendinin dışındakilerin hiçbirisi şeyh değildi. Çoğunlukla halife bir kısmında mürit seviyesindeydi diyor. Bir tane şeyh var İstanbul'da. Sami Efendi diyor. Ondan başka bulamadım. Şeyh Maşk Hazretlerinin sözü öyle. Mübarek bizzat da. Allah rahmet eylesin. Ya. Evet hocam. Ne canım yanıyor dedi. Can derdine düştü. Hedefi hizmetti. Allah dedi yürüdü gitti. Bismillah. Çok çileler çekti Sami Efendi Hazretleri. Prostat rahatsızlığı vardı. ömür boyu riyazet yapmıştı. Böyle 40 kilo, 20, 25 kilo, 28, 30 böyle kilosu da çok düşmüştü. Ömür boyu riyazet. Ömür boyu riyazet, riyazet, riyazet. Son 100 yıl içerisinde Türkiye'de Sami Efendi Hazretleri kadar riyazet yapan ikinci bir Allah dostu görülmemiştir. Çünkü vefat ettiğinde vücudunun ağırlığının 28 kilo olduğunu söylüyorlar. Çok zayıftı. Bir deri bir kemik. Bütün yağlar erimiş, kaslar erimiş. Bir deri bir kemik kalmış. Cenazesini yıkayan muhterem kardeşimiz Müftü Hasan Bey de ''Hocam cenazesini yıkadım. Elime gelen deri ve kemiktir.'' diyor. Bütün vücut kemik. Üç tane günde kunya gevreği yer. 3-5 bardak su içerse evet, ayran çay vesaire o gibi şeyler içerse içer. Yiyece bu kadar. Ömür boyu riyaz ediyor. Ve ömür boyu da içten bir kütük gibi yanarak ağlamıştır Şeyhi i hazretlerinin şehit edilmesine. Ömür boyu hatırladıkça ağlarmış. Çok bağlı. Bir kuzunun Anasına nasıl bağlılığı var biliyorsunuz. Onun gibi. Evet. İnce insanların incelikleri de çok farklı oluyor. Biz burada onları anlatamayız. Anlatmamız da mümkün değil. Çok zor. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet hocam. Ağzım burada ağzım. yalnız izin verseniz çok kısa bir şekilde Hı. divanda böyle beğendiğim Esad Hazretleri'nin Böyle güzel bir şiiri var. Ona e, şey yapmak istiyorum. Ben daha önceki derslerimizde evet, buyurun, buyurun. E, okumuştum ama yine gönül okumak istiyor. Tecellâ-i Habibim nevbahar ateş gül ateş bülbül ateş sümbül ateş haküzar ateş şu ay. Afı tabındır yakan bilcimle uşakı, Dil ateş, sine ateş, Hem duy, çeşme eşbâr ateş, Hayali şem-i rüyinle acıb mi yansa can-ı dil, Nigârım, gel de gör kalbimde, Ateş, ahuzâr ateş, Ne mümkün bunca ateşle şehid-i ışığı Ateş, ceset ateş Kefen ateş Hem ab-ı hoşgü ağrı ateş Ben el çektim sefayı hatur ağramı canımdan Safa ateş Cefa ateş Firar ateş Karar ateş Ne yapsam Bu dili mahzonumu mesrur eyleyemem şahım Gam ateş Gam küsâr ateş, temennâ-yime sâr ateş. Ümmidi afiyet besler mi es'ad yardan haşa. Saçar oldukça gözden ol, nigâr gül-i zâr ateş. Ruhuna el-Fatiha. Evet, kıymeti dinleyenler. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir program daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.